Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırkaya Barınağı'na suç duyurusu yapıldı. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği... Hagit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer Kısırkaya'da inşa ettiği Kısırkaya sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve bahçeli yaşam alanı arazisinin tahsis sürecindeki usulsüzlükler gerekçesiyle birçok kamu görevlisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 3 Şubat'ta teslim eden Hagit Yönetim Kurulu üyesi Burak Özgünar. Kısırkaya toplama kampının mahkeme kararıyla iptal edilmesinin üzerinden 2 sene geçti. 2 senedir İstanbul'un sokak hayvanları için adalet arayışındayız. Mahkeme kararına yaptığımız tüm başvurulara ve suç duyurusuna rağmen yasa dışılığı tescillenmiş olan bu tesis hala faaliyete devam ediyor. Bugünkü suç duyurumuz ile doğal sit alanı olan barınak arazisinin tahsis sürecinde rol oynayan kamu görevlilerinin tamamı hakkında şikayetçi olduk. Kamunun bu şekilde zarara uğratılmasına, sokak hayvanlarına sokaklardan çöp toplatırmış gibi muamele edilmesine karşıyız. Bu tesis kapatılına dek sokak hayvanlarına hakları teslim edilene kadar hukuk mücadelemiz devam edecek açıklamasında bulundu. Suç duyurusunda adı geçen kamu görevlilerinin Kötür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65. maddesi gereğince haklarında iddianame hazırlanarak cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sırkaya'da hayvan hakları savunucularının toplama kampı olarak nitelendirdiği ve birçok kez protesto ettiği hayvan barınağına dair idari işlemin iptal edilmesi için Proje idari yargıya taşınmıştı. Hayvan Hakları Koruma ve Geliştirme Derneği birçok mevzuat hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle Kısırkaya sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve bahçeli yaşam alanını idari yargıya taşımış ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi Tesis ilişkili olarak iptal karar vermişti. Mahkemenin iptal kararına rağmen tesisin işletilmeye devam edirmesi karşısında dernek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanmak ve imar kirliğine neden olmak suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu. Çin'de su yüzeyine inşa edilmiş 200 megawatt gücünde bir güneş enerji santrali devreye alındı. Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre santralin kurulumu ülkenin Chi bölgesindeki bir balık çiftliğindeki iki göletin üzerine gerçekleştirdi. Benzer uygulamalar daha önce Hindistan'da da yapılmıştı. Bu habere göre 11 Ocak 2017 günü resmi açılışı yapılmış bu santralin ve 1.80 milyar yuernik yani 260 milyon ABD doları yatırımla hayata geçmiş santralin yıllık 220 gigawatt saat düzeyinde elektrik üretimi gerçekleştireceği öngörülüyor. Bu rakam Çin'deki 100 bin hanenin yıllık elektrik üretimine, tüketimine denk. Proje güneş enerjisinden elektrik üretimine dışında göretteki buharlaşmayı azaltacak, su yosunlarının büyümesini sınırlayacak, bu da balık üretimine katkı sağlayacak ve su kaybı önlenecek. Darısı mevcut bütün baraj göllerimiz için diyelim Türkiye'deki. Türkiye'deki baraj gölleri herhalde fotovoltaik panellerle kaplansa Türkiye'nin bütün elektrik ihtiyacını karşılar üstelik geri pompalama ile enerji fazlasını da bu barajlarda depolama şansı var. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Ayder Yaylası'na kentsel dönüşüm ve gelişim projesi adı altında imara açılması için TOKİ tarafından bir ihale günü verildi. Çevreciler bu konuda ayakta. Ayder Yaylası ilk olarak 1987'de turizm merkezi ilan edilmişti. 1994 yılına gelindiğinde Milli Park 1998'de ise doğal sit alanı oldu ve koruma altına alındı. Ayder Karadeniz'in en bilinen yaylası ve son olarak 2006'da Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Koruma Girişim Bölgesi ilan edildi Ayder. Koruma amaçlı imar planları hazırlanmadı ne yazık ki bu süreçte Ayder Yaylası'nın ve yıllardır doğal güzelliğini bozan kaçak yapılara esir olmuş durumda. AK Partili Çamlıhemşin Belediyesi Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i için yıkım kararı aldı. Yapıların yıkımı için bir ihale yapıldı ancak ihaleye katılım olmadı. Rize Valisi Erdoğan Beştaş Ayder Yaylası'na TOKİ'nin gireceği yönünde açıklama yaptı. TOKİ Ayder Yaylası kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin hazırlanması için Ön yeterlilik ihalesi yapılacak ve ihale 16 Şubat 2016 günü saat 11'de TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. İhale sürecinin başladığına dair bilgiler de elektronik kamu alımları platformunun internet sitesinde hali hazırda yer aldı. Bakalım aynen yıkımda olduğu gibi buna hiç kimse başvurmayacak mı yoksa başvuranlar olacak mı? Ama her halükarda ve her koşulda senelerden beri kaybeden,